Elhamdülillahi rabbil alamin. Efteru's salat ve teslim ala rasulillahi ve ala alihi ve ashabi ecma'in. Ema ba'd biz Meryem suresinin üçüncü dersine geldik Allah'ın izniyle. Daha önce de duyurduğumuz gibi dersler ilerlemeden dersleri kanala kanala atmayacağız. Gerçi kardeşler bu dersi dinlerken kanala atılmış olacaklar değil mi? <gülüyor> Böyle bir duyuru yapmanın da bir manası yok onlara. Ama <gülüyor> tabii size de bir manası yok. O zaman bu duyuru gereksiz bir duyuru olsun. Olsun. Şimdi biz Meryem Suresi'ne başladık. Birinci kısa Zekeriya Aleyhisselam'ın kıssasıydı. Allah Subhanahu ve Teala Zikru rahmeti Rabbike Zekeriya. Bu Rabbinin Zekeriya kuluna olan ne ee, idi diye başladı. Allah subhane ve teala bize Zekeriya aleyhisselama yapmış olduğu rahmeti anlatıyor. Neydi o rahmet? Kendisi oldukça yaşlı iken, hanımı da kısırken bir ona evlat vermesi, iki hikmet sahibi, takvi yani takva sahibi, kalbi yumuşak kalbi işlehenane olan bir evlat vermesi idi. Allah subhane ve teala bunu zikretti. İbn Kesir diyor ki Allah ve Teala dostlarına olan rahmetini kitabında çokça zikreder. Bunun amacı şudur. Bak Allahu Teala bize şöyle sesleniyor. Ben dostlarıma böyle rahmet ettim. Siz de benim dostum olun, size de rahmet edeyim. Allah'ın dostlarına olan nimetini zikretmesi haşa onların başına kalkma mesabesinde değil. Ya da Allah ve Teala'nın ben şöyle yaptım, ben böyle yaptım Mesabesinde değil. Burada asıl gaye Allah subhanehu ve teala dostlarına nimet vermişse ve bunu bize zikretmişse. Hani demiştim ya bir önceki derse Kur'an'a soru soracağız. Allah subhanehu ve teala Zekeriya aleyhisselam'a olan nimetini niçin bize anıyor? Hmm rahmeti bize niye anıyor niçin anıyormuş bak sorunun cevabını bulduk belki o derste açıkladık belki açıklamadık bilmiyorum biz Allah'ın dostlarına olan nimetini görelim biz de dostlukta yapalım Allah'a aynı nimetler bizim üzerimize de ne yapsın tecelli etsin şimdi kıssaya bakıyoruz Zekeriya aleyhisselam arkadaşlar oldukça yaşlı hanımı kısır ve kendisine bir veli istiyor biraz şunu anlatacağım Veli kendisine mirasçı olsun yani nübüvvetin mirasçısı olsun, dinin maslahatı için Allah'a dua ediyor ve Allah onun duasını kabul ediyor. Ona bir tertemiz bir evlat veriyor. Kıssanın sonunda söylememiz gerekenleri önce biz başta bir söyleyelim. Tefsirini yapacağız, ayet ayet kıssanın üzerine duracağız ancak en sonda bu kıssadan çıkan sonuç diyeceğiz... İşte onu en başta söyleyelim. Bu kıssadan çıkan sonuç arkadaşlar Meryem suresinde ilk kıssı olan Zekeriya aleyhisselamın kıssasından çıkan sonuç Müslüman'da şöyle bir itikat olacak. Benim Rabbim vardır. Benim güç ve kuvvet sahibi bir Rabbim vardır. Akılla mutat olan bir şey kesinlikle gerçekleşmeyecekse bile ona ol dediği zaman oluveren bunu yapabilecek bu kudretli bir rabbim var. Müminin kalbinde böyle bir itikadın oluşması isteniyor. Mekke'de bütün küfür ve şirk elisin üzerinize geliyor. Hani daha önce de söylemiştim ben size. Allah Subhanahu taala Mekke'de müminleri nasıl terbiye etti? İşte terbiye metotlarından bir tanesi müminin kalbine benim rabbim var. Ol dediği zaman her şeyin oluvereceği benim bir Rabbim var. Bu itikad yerleştirmek müminin Rabbine tevekkülünü artırmaktır. Benim Rabbim göklerin sahibidir. Benim Rabbim yerlerin sahibidir. Bütün dünya bir araya gelse yapamayacakları şeyleri anında yapıveren bir Rabbim vardır. Rabbinin güç ve kuvvetini hatırlatmak, Rabbinin... Azametini, kudretini hatırlatmak ve ona dayanmayı sağlamaktır. Bu kıssadaki asıl verilmek istenilen nedir? Ee, mesaj. Bu mesaj, bu itikadı arkadaşlar müminin kalbine güç ve kuvvet veren bir mesajdır arkadaşlar. Bir itikattır. Özellikle cahiliyede yaşayan, cahiliye ile büyük bir tevhid mücadelesi, tevhid kavgası sürdüren müminlerin kalplerinde taşıması gereken bir itikattır bu. Tekrar ediyorum cümleyi özellikle cahiliye döneminde yaşayan bizim yaşadığımız gibi modern cahiliyenin içerisinde yaşayan modern cahiliyenin sizi ya yurdumuzdan çıkartırız ya da bizim dinimize döneceksiniz dediği her türlü baskıyı kurduğu ordusunun olduğu istihbaratının olduğu son teknolojik silahlarının olduğu son teknolojik aygıtlarının olduğu bir dönemde mümin benim Rabbim var ben sizden daha güçlüyüm itikadına sahip olmalıdır. Bu itikatla mümin korkusu olacaktır. Bu itikatla mümin cesur olacaktır. Mümin ile modern cahiliyeyi güç dengeleri açısından kıyasladığınız zaman benim müminin Rabbi göklerin ve yerin Rabbidir. Ama modern cahiliyenin Rabbi adiz bir Rabbdir. Modern cahiliyenin güç ve kuvveti mahduttur, sınırlıdır. Müminin güç ve kuvveti Rabbinden aldığı destekle sınırsızdır. Modern cahiliye en fazla kurşun sıkar ama Rabbi istemezse mümine zarar vermez. Modern cahiliye en fazla yukarıdan bir bomba atar ama aleyküm Rabbi istemezse o bombona ona isabet etmez. Modern cahiliye mümini alır zindana atar müebbet hapis ama Rabbi istemediği sürece onu orada tutamazlar. İşte müminde bu itikat olmalıdır. Bu itikat sizin dava yolunda ilerken daha cesur ilerlemenize dava yolunda ilerken daha korkusuz ilerlemenize vesile olan itikattır saltanat sahiplerinin karşısına risalet döneminde müminler çıktığı zaman bu duyguyla çıktılar İbrahim aleyhisselam nemrudun karşısına çıktığı zaman Nemrut'u güç sahibi kabul etmedi Nemrut acizdi İbrahim aleyhisselam güçlüydü Rabbinden aldığı yardım ve güç ile Musa aleyhisselam firavunun karşısına çıkıp da senin erinmeye niyetin var mı diye sorduğunda firavunu güç yok kuvvet sahibi görmedi. Kendisini daha güçlü daha kuvvetli görüyordu. Niçin? Onun kalbinde benim Rabbim var ol dediği zaman olur. İnsanların hepsi birleşse cinler de onlara yardım etse bunların yapamayacaklarını benim Rabbim göz açıp kapayıncaya kadar yapan bir Rabbdir bütün güç, bütün egemenlik O'nundur. O halde burada bu savaşta güçler dengesizdir. Bu savaşta mümin ile modern cahilin savaşında mümin çok açık ara güç ve kuvvete sahiptir Rabbinin desteğiyle. Kardeşler korku karşıdakinin gücünden kaynaklanır. Mesela siz 3 yaşındaki çocuktan korkan 20 yaşındaki bir delikanlı gördünüz mü görmediniz? İki takım maça çıktığı zaman çok güçlü bir takım, çok küçük güçsüz bir takımdan korkar, çekinir mi? Çekinmez. Savunma oynar mı? Oynamaz. Saldırır yani. Korku güç dengelerinden kaynaklanır. Şayet karşınızdakinin güç sahibi olduğunu, sizden daha güçlü olduğuna, sizden daha kuvvetli olduğuna, size zarar verebileceğine inanıyorsanız, böyle düşünüyorsanız ondan korkar, ondan çekinirsiniz. Cahiliye ehlinden çekinmenize gerek yok. Çünkü güçsüz olan onlar. Cahiliye ehlinden korkmanıza gerek yok. Çünkü onların güç yok, kuvveti sınırlı, mahdud Benim Rabbimin gücü ise sınırsızdır. Onların yapabilecekleri şey sayılıdır. Benim Rabbimin yapabilecekleri sayısızdır. Bir, Zekeriya aleyhisselam kıssasından almamız gereken ders budur. Oluşturmamız gereken kalbimizde oluşturmamız gereken itikat budur. Modern cahiliyenin karşısında bu itikatla hareket etmemiz lazım. Tıpkı İbrahim aleyhisselam gibi. İbrahim aleyhisselam onların putlarını kırdığı zaman onların kendisine zarar vereceğini bilmiyor muydu? Biliyordu. Ateşe attılar değil mi? Ateş yaktı mı? Yakmadı. Tıpkı Musa aleyhisselam gibi. Benim Rabbim öyle bir Rabbdir ki bir bebekken suya emreder. O su bebeği kurtarır. Ama aynı su, aynı su Firavunu ordusuyla beraber içine alar alır yok eder, helak eder gider. İşte aradaki güç dengesi budur. Aynı su bebek karşısında bir bebek Musa bebek halindeyken güçsüzdür, kuvvetsizdir Musaya hiçbir zarar veremez. Ama aynı su zül evtaat direkler sahibi, kazıklar sahibi, güç yok, kuvvet sahibi Firavun'u, yerle bir eder. İşte müminin kalbinde bu itikat devamlı olmalıdır. Arkadaşlar bu itikat aynı zamanda mümine huzur ve mutluluk veren bir itikattır. Bir derdin mi var? Problemi yok. Rabbime söylerim o yapar. Bir sıkıntın mı var? Problem yok. Rabbimden isterim o sıkıntıyı kaldırır. Bu itikat ikinci olarak Rabbine kula mutluluk verir. Birkaç gün önce Esaret altında olan bazı ablalarla görüşme imkanım oldu. Baktım ki benden daha mutlular. Baktım ki benden daha huzurlular. Gördüm ki benden çok daha rahatlar. Bize nasihat et dediler. Nasihate onların mı ihtiyacı var, benim mi ihtiyacım var bilemedim. Çünkü içinde, içinde bulundukları hal ve durum gereği Rableriyle olan yakınlıkları, Rableriyle olan, Rablerine olan tevekkülleri, Rableriyle olan birliktelikleri onları o kadar huzurlu, o kadar mutlu kılmış ki bu ablaların çoğu bir daha hiç göremeyeceklerini bildikleri halde çocuklarından ayrıldılar. Bu ablaların bir çoğu yarın idam edilip edilmeyeceğini veya bir kâfirin eline düşüp düşmeyeceğini veya şunu veya bunu bilmediği halde benden bu dünyada benden çok daha huzurlu, benden çok daha mutlu, benden çok daha refah içinde, kalbi refah içinde yaşadıklarına ben şahit oldum. Ve dedim ki ya Rabbi böyle bir imanı bize de nasip et. Böyle bir gücü, böyle güçlü, böyle kuvvetli bir imanı bize de nasip et. İşte Zekeriya Aleyhisselam'ın kıssasından çıkardığımız ikinci sonuç mümin Rabbine tevekkülü bu itikadı sayesinde mutlu bir hayat sürdürür. Derdi mi var? Dertlenmez. Sıkıntısı mı var? Ah vah demez. Toh demez. Rabbine sıkıntısını açar. Rabbi gideriyorsa o sıkıntısını onun için hayırdır. Gidermiyorsa onun için yine hayırdır. Mümin müebbet cezayla cezalandı hapse girdi Rabbim beni buradan kurtar der Rabbi onu oradan kurtarmıyorsa onun için hayırlıdır kurtarıyorsa o da onun için hayırlıdır müminde böyle bir itikat vardır bu da iki bunlar sonda söylememiz gerekenlerdi ama biz başta söyleyelim konuyu bitirelim 3. mümin devamlı şu şu düşüncede olmalı benim Rabbimle dostluğumu sağlayabilmem gerekir Nasıl ki Allah Subhane ve Teala Zekeriya Aleyhisselam'a rahmet etmişse bu rahmete sahip olabilmek için bu dostluğu sıkı tutmam gerekir. Nasıl ki Allah Subhane ve Teala İbrahim ile dost olmuşsa benimle de dost olabilmesi için bu dostluğu pekiştirmem gerekir. İşte bu itikat bu düşüncede ne yapacaktır? Mümini devamlı surette Allah'a dostluğa. Mümini devamlı surette Allah'a ibadet etmeye, Allah'la beraber olmaya yönlendirecektir. Zekeriya aleyhisselamın kıssasından genel itibariyle almamız gereken hisseler budur. Bunları tekrar tekrar dinleyin, bunları tekrar tekrar yazın, sadece burada ders olarak dinlemeyin. Bu itikatla itikatlanın ki... Belki yarın bugünden çok daha çetin geçecek. Tevhid davası yükseldikçe, tevhid davası yüceldikçe, La ilahe illallah diyenlerin sayısı yükseldikçe, arttıkça baskı daha artacaktır. Baskı karşısında geri dönmemeniz için, baskı karşısında geri adım atmamanız için, yere geldiği zaman İbrahim Aleyhisselam gibi ateşe atılmayı göze alarak, Dava yüceltebilmeniz için bu itikadı kalbinizde sapasağlam bir şekilde yerleştirmeniz gerekiyor arkadaşlar. İbrahim Zekeriya aleyhisselam devam ediyoruz ayetlerin tefsirini yapmaya arkadaşlar. Zikru rahmeti rabbike abduhu zekeriya iznada nida nida'en hıfiyya gizli gizli dua etti diyor. Alimler demişler ki bu duayı Meryem'in yanından çıktıktan sonra yaptı. Alimran suresinde Zekeriya Aleyhisselam Meryem Aleyhisselamın yanına geliyor 36-37. ayet diyor ki ya Meryem en bu nereden geliyor diyor o da huamın endillah Allah katından Allah dilediğine hesapsız rızık verendir diyor Alimran suresinin 38. ayetine geçince huna lıke daa Zekeriya rabbe. işte orada Zekeriya Rabbine dua etti diye demek ki şöyle bir sonuç çıkartıyorlar Allah'ın Meryem Aleyhisselamı olan rahmetini görünce. Rabbim bana da rahmet eder dedi. Hemen rahmete ne yaptı? Yöneldi. Buradan şu sonucu çıkartıyoruz. Başta söylediğimiz şey. Selefi Salihin'in hayatını çok okuyun arkadaşlar. Peygamberlerin kıssalarını çok okuyun. Onlara olan rahmeti defalarca okuyun ki. Bak Zekeriya Aleyhisselam, Meryem Aleyhisselam'a indirilen rahmeti görünce hemen çıkır Kendisi de bana da rahmet indirilebilir diye eline atıyor. Rab'bine dua ediyor. İzna da Rabbuhu Zekeriya Aleyhisselam iki şeyle vesile ediniyor. Bu arada bana sormuşlardı hocam duada vesile edilmek. duada meşru vesilelere sarılmak nedir? Eftaldir, daha önemlidir. Duada mesela bu meşru vesilelerden bir tanesi salih amellerdir. Ya Rabbi ben geçmişte şöyle şöyle şöyle bir iyilik yapmıştım. Sen bunu benden kabul buyurduysan, bu iyiliğimle sani bu iyiliğimi vesile edinerek senden istiyorum diye Rabbinize dua edebilirsiniz. Bunun delili nedir? Mağaraya kapanan üç kişi öyle değil mi? Salih amellerini vesile edinerek Allah'a dua etmişlerdir. Zekeri Aleyhisselam ise iki şey vesile ediniyor. Bunlardan birisi acziyeti. Mesela bir dilenci gelir değil mi? Sizden dileneceği zaman neyi vesile edinir? İşte kocam yok, kimsem yok, çalışacak işim yok. Yani acziyeti vesile edinir değil mi? Sizden bir şey isteyeceği zaman. Vesilelerin en büyüklerden bir tanesi Allah karşısında kulun acziyetini itiraf ederek Allah'tan istemesidir. Birçok duaya bakın Kur'an-ı Kerim'de veya sünnette geçen birçok duada salih kullar kendi acziyetini itiraf ederek Allah'tan istemişler. Acziyetlerini ne yapmışlardır? Vesile, vesile olarak Allah'a sunmuşlardır. Dua ederken unutmayın acziyetinizi ya Rabbi ben aciz bir kulum. Tamam. Bana güç ver ben zayıf bir kulum bana güç ver. Ben fakir bir kulum bana beni zengin eyle. Ben hasta bir kulum bana şifa ver şeklinde Kur'an'daki ve sünnetteki duaların inceliğine bakın. Zaafiyet vesil olarak kullanmıştır bu bir. İkinci vesile ise bir gün Hatemet Tai kim bu Hatimet Tai? Hadi bin Hatem'in babası. Ne ile meşhur? Cömertliği ile meşhur. Buna bir adam geliyor diyor ki: "Ey geçen sene bize iyilikte bulunan kimse." diyor. O da diyor ki sen bizim iyiliklerimizle bizim iyiliklerimizi bizimle arana şefaat kıldın gel otur diyor. Zekeriya aleyhisselam da Allah'a dua ederken daha önce Allah'ın onun duasına hep icabet ettiğini vesile kılıyor. Diyor ki ee, ne diyor? وَلَمْ اَكُمْ بِدُعَائِكَ bir şakiyen Ne zaman istersem verdin. Ben de buna güvenerek sana geliyorum. Ne kadar güzel bir vesile değil mi? yani gerçekten ben kendi adıma şunu söyleyebilirim hak etmediğim halde ne zaman istersen verdi tamam ben bu ayeti düşünürken aklıma bu geldi yani ne istersek hep olmadı mı hep oluyor değil mi? ne istersek herkesin öyledir yani Allah subhı, bir düşünün hayatınızı gerçekten hayatınızı ne istediniz vermedi mesela tamam, ne ister, ne istersek bir defa en büyük şey olan hidayeti verdi biz öyle değil mi bir defa hidayet de sabit kıldı daha ne isteyelim daha ne verebilir Allah subhanehu ve teala bize bundan başka dedikten sonra daha neler neler verebilir diyoruz. O halde Allah'a dua ederken vesile edineceğimiz en önemli en faziletli vesilelerden bir tanesi Allah subhanehu ve teala'nın geçmişte bize verdikleridir. Ya Rabbi geçmişte böyle bir sıkıntım vardı ben senden istedim sen de bana verdin şimdi tekrar istiyorum diye Allah'a ne yapacağız dua edeceğiz evet.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 Zekeriya Aleyhisselam Harun Aleyhisselam'ın soyundandır. Zekeriya Aleyhisselam ve ehline verilen emanet mabedin tamiri, temizlenmesi ve orada Allah'ın dinin insana e, ulaştırılmasıdır. Ve Zekeriya Aleyhisselam'ın korkusu kendisinden sonra gelecek olanların bu konuda, kendisinden sonra gelecek olanların bu konuda, bunu devam ettirmemesidir. Yani şöyle söyleyeyim. Şurada bir mescit var. Ben burada işte buranın bakımıyla, temizliğiyle ilgileniyorum. Burada Allah'ın dine davet ediyorum ve korkuyorum. Etrafımda kimse yok. Ben buradan çıktığım zaman, ben buradan öldüğüm zaman, ben buradan alıkonulduğum zaman benim yerime geçecek kimse yok ve bu çalışma eksik kalacak. Ya Rabbi bize bir veli gönder diye Allah'a dua ediyoruz. Çok basit örneklendirdim ki ayeti Allah'a Şimdi arkadaşlar. Ben ayetin hepsini okuyayım inşallah. وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِمِ وَرَائِي وَكَانَتِمْ رَعَةِ اَقِرَى Acziyeti koyuyor karım kısır. فَهَبْلِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيَّا Bana katından bir veli gönder. Erkek çocuğu demiyor. Veli, veli kelimesi ki manaya gelir. Bir Mevla Ala ve bir Mevla Esfel vardır. Yani benim bir efendim bir de kölem varsa efendi benim, benim Mevla Ala'dır üst efendi. O da Mevla Esfel, ben de onun efendisiyim. Şimdi, Muinniye kiftül ben benden sonra gelecek olanların benden sonra gelecek olanların benim görevimi yerine getireceklerden dolayı korkuyorum. Fahebliy milledun kavaliye bana benim işlerimi yapacak birini veli taynet veli evlat istememiş bunun birkaç tane sebebi olur diyor alimler. Birincisi yani dua ederken biraz daha edepli davranıyor. Yani ya Rabbi sen biliyorsun bu veli bir erkek evlat, salih erkek bir evlat ama ben senin bildiğini sana söylemekten ziyade veli diyerek ne yapıyorum? Ee, biraz daha edepli davranıyorum demiş ülema. Bazı alimlere de demiş ki evlat verdeseydi Allah ona evlat verse 2 yaşında ölseydi duaya icabet edilmiş ama amaç gerçekleşmemiş olabilirdi bu daha güzel görüş. Eğer deseydi ki ya Rabbi bana bir gülam bana güzel bir evlat ver deseydi Allah ona evlat verseydi duaya icabet edilmiş olacak mı? Evlat 3 yaşındayken vefat edince bu sefer veli olmayacak. Duanın amacı, istemenin amacı gerçekleşmeyecek. İşte bundan dolayı veli istedi diyor. Arkadaşlar Allah'tan isterken en hayırlı olan isteyeceksiniz. Allah'tan isterken istemenin sebebi nedir? O sebebe uygun isteyeceksiniz. O sebebe uygun isteyeceksiniz. Fehebli ve vehebe bağışla milletün ke veliyya bana katından bir veli bağışla. Yerithuni bana mirasçı olsun. Ve yersu min ali Yakup Yaqub ailesinden mirasçı olsun. Ve caalhu rabbir radiya Rabbim onu razı kılınanlardan eyle. Bir başka ayette de Rabbi hebli milletün ke zurriyyatan tayyibe Rabbim tertemiz bir zürriyet ver. Al-Imran suresindeki ayet 38. ayet. Rabbim tertemiz bir zürriyet ver diyor. Bu iki ayet üzerinde biraz duralım. Mü'min kardeşler bir, sadece dinin maslahatını düşünür. Davetçinin amacı dinin maslahatıdır. Zekeriya aleyhisselam çoluk çocuk sahibi olmak, çok çocuğu olmak, çok torunu olmak, güçlü bir nesle sahip olmak adına veli istemedi. Zekeriya aleyhisselam dünyevi gerekçelerden korktuğu için veli istemedi. Zekeriya aleyhisselam bir davet sürdürüyor. Bu davetin devam etmesi, bu davetin ilerlemesi, bu davetin kendisinden sonra da sağlıklı bir şekilde ilerleyebilmesi için veli istiyor. Bir mümin, davetçi bir mümin, umumi manada her Müslüman sadece ama sadece dininin maslahatını gözetir bu bir. 2. Davetçi sadece bugünü değil yarını da düşünendir. Zekeriya aleyhisselam şöyle bir şey düşünmedi. Ben ölüp gideceğim ondan sonra ne olursa olsun benim amel defterim kapanacak. Benim işim bitecek. Ondan sonra ne olur Allah bilir bana ne demedi. Zekeriya aleyhisselam ortada bir çalışma varsa Allah'ın dini adına yapılan bir ibadet varsa bu ibadetin devam edebilmesi için 50 yıl 100 yıl daha devam edebilmesi için ne yaptı? Allah'tan bir veli istedi. Bu işin devam edebilmesi için mümin 3 aylık 5 aylık şöyle şunu bir yapalım da sonrası önemli değil mümin her zaman hedefini en uzak noktaya gözüne en uzak noktaya dikendir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ahzap gününde arkadaşlar karnı açtır bütün sahabelerin karnı açtır sahabeler açlıktan dolayı mideleri düşmesin diye tek taş bağlamışlardır. Resulullah onlardan daha çok aç bir halde iki taş bağlamıştır. Düşmanlardan kendilerini koruyacak güçleri yoktur. 12 bin kişilik ordu etrafı sarmıştır. Arkada da çok güvenmedikleri bir Benukureyze vardır. Yani şartlar sıfırın altında sıfırdır. Ama bu şartlar altında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de kazarken size Kayser'in hazinelerini vaat ediyorum demiştir. Size Kisra'nın hazinelerini vaat ediyorum demiştir. Size Rum'un hazinelerini vaat ediyorum demiştir. Mümin, işte hele şunu bir yapalım değil. Mümin, hedefini her zaman Allah'ın rızasına uygun bir şekilde en uzak noktaya dikebilendir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor, Allah'tan istediğiniz zaman firdevsi isteyin. Firdevsi nedir? Cennetin en üstün mevkisi. Ya Rabbi şu cennetin bir kıyısından girsek yeter deme kıyısında ne işin var? Allah'tan istiyorsan cennetin en tepesini iste. En tepesini iste. Ee, buradan çıkartacağımız hususlardan bir tanesi de budur arkadaşlar. Davetçi mümin hem kendi toplumuna karşı hem de kendisinden sonra yaşayacaklara karşı da şefkat ve merhamet ehlidir. Bu şefkatinde ve merhametinden dolayı davanın ilerlemesini istemektedir. Mümin sadece kendisine veya sadece e, çevresine karşı merhamet duygusu taşıyan değildir. Vallahi bizler içinde yaşadığımız topluma karşı merhamet duygusu taşıyoruz. Davetçilerin her birinin kalbinde bu merhamet duygusu olması gerekir. Zekeriya aleyhisselam böyle bir dua etmese, Zekeriya aleyhisselamdan sonra gelecekler onun davetini yürütmese, davet tamamen kapansa ve toplum bozulsa, Burada Zekeri Aleyhisselam'ın lehinde ve aleyhinde hiçbir şey yoktur. Ama bu davetin yürümesi için, o toplumun bozulmaması için, o toplumun Allah'ın kelimeleriyle daha çok yücelmesi için Zekeri Aleyhisselam oturmuş Rabbine dua etmiştir. Bugün bizim gibi buradaki davetçilerin de, günümüz şartlardaki davetçilerin de bu merhamet duygusuyla topluma bakmaları gerekir arkadaşlar. Bakın toplum tamamen artık cinnet geçiriyor. Babasını kesen, anasını kesen, çocuğunu kesen, kız kardeşini kesen, köpeğe tecavüz eden, küçücük çocuğa tecavüz eden. Toplum tamamen ekonomik olarak da bitmiş. Psikolojik olarak da bitmiş. Her açıdan bitmiş. Seyit Kutub'un dediği gibi artık cahiliyenin toplumlarına vereceği hiçbir şey kalmamış. En fazla teknolojiyi verdi, en fazla dünyadan... Dünyadan nasıl menfaatlenir? Bunun zirvesine ulaştırdı artık. Buradan biliyorsun bir saat sonra İstanbul'a geliyorsun. Telefon açıyorsun Amerika'daki ile görüşüyorsun. Artık gelinebilecek en üst noktalara geldi. Ve bu toplumu kesmemektedir. Ve toplum artık cinnet geçiriyor. Böyle bir ortamda mümin bu topluma karşı şevkat ve merhamet duygusuyla Habibun Neccar gibi ne yapması lazım? Koşması lazım. Bu da iki. Üçüncü husus, وَجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيَّا diyor. Rabbim onu razı kılınanlardan eyle. Zekeriya aleyhisselam razı kılınan bir nesil istiyor. Tıpkı İbrahim aleyhisselam gibi ne demişti? وَجْعَلْنَا مُسْلُمَيْنِ ve وَمِنْ ذُرِّيَّةِ Bizim Müslümanlardan kıl. Bizim zürriyetimiz de ne yap? Müslümanlardan kıl diye ne yapıyor? Dua ediyor. Şimdi arkadaşlar ayetin bu kısmıyla ilgili Nereye açarsanız açın. Uzun uzun tartışmalar vardır. için. Önce ona değineceğiz. Burada da her derste bir tip not atıyoruz ya. Burada da bir tip not atalım. Yerithuni ve min ali akub. Bana ve Yakup ailesine mirasçı olsun diyor. Bu mirasçılığın mahiyeti. Niçin? Çünkü İbn Abbas'tan Mücahid'den ve Katade'den gelen bir kavil vardır ki. Zekeriya aleyhisselam. Zekeriya aleyhisselam. Malı hususunda korkmuş. Amcasının oğulları o malı talan eder. Onlar sahip çıkar. Malıma sahip çıkacak bir erkek evlat ver. Bunu istemiştir şeklinde bir kavil var. E tabi orada kavil olunca ne yapıyorlar? Uzun uzun o kavli. Yani öyle bir kavil olmasa uzun uzun ne yapmayacaklar? Durmayacaklar. Orada kavil olunca uzun uzun reddediyorlar. Mesela İmam Kurtubi diyor ki Süleyman Davud'a miras çıkıldı. Mirasçı oldu. Süleyman Aleyhisselam Davut Aleyhisselam'a mal bırakmadı. Çünkü peygamberler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne dedi? Biz peygamberler kendimizden sonra mal mülk bırakmayız, miras bırakmayız. Bizim bıraktığımız miras ilimdir dedi değil mi? O halde peygamberler miras bırakmaz bu bir. İkincisi bir peygamberin malı hususunda yani içinizde var mı? Ben öldükten sonra malım ne olacak diye korkan yok. Bir peygamber bundan niye korksun? Uzun uzun ne yaptılar? Ne yaptılar? Bu görüşü iptal etmek için deliller getirdiler. En sonunda İbn-i diyor ki yani burada diyor kim ne derse desin peygamberin buyuruna muhalefet varsa diyor. O görüş reddedilir ve terk edilir. Reddedilir ve terk edilir dediği görüş sahatli mi değil mi ben bilmiyorum. i̇bn Abbas'ın mücahidin ve katadenin görüşü. Demek ki bir ayeta i̇bn Abbas böyle diyor de yüzlerce ayete sırt çevir. Allah'ın indirdiği hükmetmeyenler kafir değil de bu böyle bir şey değil. Din böyle bir şey değil arkadaşlar. Fıkıh böyle bir şey değil. Bir ayeti bul. O ayetle ilgili sahabeden birinin kavlini al. Ben birkaç gün sonra bununla ilgili de bir ders yapacağım uzun uzun. İşte İbn Abbas Allah Resulü'nün teskiyesi vardır onun hakkında. Allah Resulü'nün tezkiyesi vardır. O halde İbn Abbas diyorsa doğrudur. Allah Subhane ve Teala Allah'ın indirilir hükmetmenler kafirdir dedi. İbn Abbas'tan gelen kavil buradaki küfür küçük küfürdür. O zaman doğru görüş budur. İlim bu değildir işte. Bu senin sadece hevanın istediğini i̇bn Abbas'a söylettirmektir. Bakın alimler hangi tefsir kitabına bakarsanız bakın ayetin bu kısmında uzun uzun izahlar getirilir. Kimse i̇bn Abbas'ın Mücahid'in ve Katade'nin görüşünü tevhül etmeye çalışır. Bu malla İslam'a tevhide hizmet ediliyordu. Bu malın kaybedilmesinden korkuyor şeklinde. Kimisi bir şekilde tevhül eder i̇bn Abdilber bak ne diyor? Orada peygamberin buyruğuna muhalefet vardır. Peygamberler mal bırakmazlar. Onlar ilim bırakırlar. İlmi miras bırakırlar. Böyle bir mirasçının da böyle bir miras bırakanın da mirasçılardan korkması diye bir husus söz konusu değildir diyor. Evet. وَجْعَالْهُ bir radiya Rabbim onu razı kılınanlardan eyle. Burada biraz önce söylediğimiz gibi tekrar edelim. Allah'tan isterken Allah'ın yani sizin hakkınızda olan hayrını isteyin. Rabbim bana bol mülk ver. Rabbim bana hayırlı mülk ver. Rabbim bana evlat ver. Rabbim bana salih evlat ver. Rabbim bana sağlık ver. Sana ibadet edeceğim bir sıhhat ver bana. Rabbim bana hürriyet ver. Sana ibadet ve senin tevhidinde hizmet edebileceğim bir hürriyet ver. Yoksa Hürriyete kavuştuktan sonra azacaksan, yoldan çıkacaksan böyle bir hürriyeti Rabbinden istemenin ne gereği var öyle değil mi? Böyle bir hürriyet olmaz olsun diyoruz. Evet devam ediyoruz. Zekeriya aleyhisselam duasını bitirdi. Kulluğunu yerine getirdi. Üzerine düşen vücubiyeti yaptı. Allah Subhanahu ve teala seslendi. Meryem Ali İmran suresinde melekler seslendi. Ya Zekeriya inna nubeşşiruke bi gulam ismuhu Yahya. Lem lehu min kablu simiyya. Allah subhane ve Teala, Zekeriya aleyhisselama seslendi. Ey Zekeriya biz seni bir çocukla müjdeliyoruz. Dua edildi. Duaya hemen icabet geldi. İsmuhu Yahya. Onun ismi Yahya ne demektir? Hayat demektir. Alimler demiş e, o hem zahirin hayattır. Yani mesela biz hayatta şu an ben Yahya değil miyim? Sıfat olarak ben Yahya'yım. Hem de kalbindeki bu biraz sonra gelecek ayetin devamında gelecek güzellikler bakımından Yahya'dır. Hayat bulan birisidir. Kim alim demiş ki o annesinin kısır olduğu yani annesinin kısırlığın, kısırlığı olan o duruma hayat verdiği için ismi Yahya oldu. Annesi kısırdı ya onun vesilesiyle hayat bulduğu için Yahya dendi. İsmi Yahya'dır. Ondan önce de Yahya'dan önce de bu isim hiç kimseye verilmemiştir demiş bazı alimler. Cumhurilema bunu söylemiş. Doğru görüşünde bu olduğu söylenmiş. Bazı alimler demiş ki وَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ مِنْ قَبْلُ Biz bu ismi ondan e, önce daha hiç kimseye vermedik ifadesi tıpkı Meryem suresinin sonlarına doğru sondan önceki ikinci sayfasında رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضُ وَمَا fa'budhu فَاعْبُدْهُ وَاستَبِرْ لِعِبَادَةِ هَلْ تَعْلَمُ لَ Semiyya, onun bir adaşını, bir benzerini gördün mü diyor. Allah subhanahu ayetin orasında. İşte oradaki Semiyya ile buradaki Semiyya aynı manadadır. Yahya kendisinden önce benzeri görülmemiş bir insandır manasındadır demiş. Tabi bu görüş eleştirilmiş çünkü Nuh aleyhisselam, İbrahim aleyhisselam, Musa aleyhisselam fazilet bakımından Yahya aleyhisselamdan daha faziletlidir. Ondan önce benzeri görülmemiştir demek... Yani umum bir ifade tahsis edilmesi gerekir demişler. Bir başka görüşe göre ise biz dünyaya böyle bir geliş daha önce hiç kimseye vermedik. Adam, yaşlı, kadın, kısır. Bu ikisinden bir çocuk olması. Yani sen böyle bir şey duydun mu? Böyle bir adaş Yahya gibisini gördün mü? Hangi manada? Dünyaya gelişim manasında... Daha önce Yahya gibisi hiç olmadı demiştir. Kade Rabb ennaya koniliyokulum dedi ki Rabbim benim nasıl bir çocuğum olabilir ki? Ben yaşlıyken karım kısrırken normalde mutat olmayan istedi, muhatat olmayan istedi. Ama mutat bir icabet yapıldı. Kadı Beydavi diyor ki dua muhatat değil yani adet değil. Hiç bir yaşlı bir kısırdan çocuk doğması alışık bir şey mi? ama icabet her zaman mutattır istemeyebilirsin diyor yani hiç olmayacak şeyleri bile hiç görmedin hiç alışık olmadığın şeyleri bile isteyebilirsin istemeyi bildiğin sürece icabet nedir? mutattır diyor Kadı Bey evet tabi duaya icabet edilince şunu soruyor ki sahih görüşte budur ya Rabbi tamam benim bir çocuğum olacağını söyledin de ben yaşlıyken karım da kısırken nasıl olacak bu birinci görüş bu Hani diyor ya şaşırıyor ya burada Rabb'e enna yekunil yigulam Benim nasıl bir çocuğum olabilir? Birinci görüş tamam yani benim çocuğum olacağını söyledin. Benim buna imanım sonsuz. Ama bu nasıl olacak? Ben kısır. Ben yaşlı, karım da kısırken bu nasıl olacak diye birinci görüş. Bu ikinci görüş insan psikolojisi. Rabbinden istiyor bir anda gelince birdenbire Ne yapıyor? nasıl oldu yani birdenbire şaşırıyor. Kale Rabbena an yekunu liye ve kanat birat aqira. Ve kat belagtu Ben çok yaşlandım. Bu nasıl olacak? Kale kezalik deniyor ki Zekeriya Aleyhisselam bu böyledir. Bu nedir? Böyledir. Kale Rabbuka wa lihi Bu Rabbine çok kolaydır. Biraz önce söylediğimiz husus. Müminin kalbine yerleştirmesi gereken itikat budur. Yeni gelenler için kısaca tekrar edeyim. Benim Rabbim için her şey kolaydır. Bitti. Benim Rabbim için zor diye bir şey yoktur. Kun feyekun. Ol dediği zaman hemen olur. Evet. Ve kat helaktuke min kablu velem teku şey'a. Sen buna ne şaşırıyorsun ki? Daha önce senin bir mislin olmadığı halde seni yarattı. Şimdi en azından Yahya'nın olması için bir sen varsın bir de karın var. Ama daha önce bu da yoktu. Bu yokken yarattı. Arkadaşlar üç esas dersinde anlatmıştım. Yaratma delilini iyi öğrenin. Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın yaratmasıyla ilgili geçen bütün ayetleri toplayın. Bu ayetleri <gülüyor> gruplandırın. Yaratma delili üzerinde çok çalışın bir bu yaratma Allah'ın yaratmasının, Allah'ın halik olmasının büyük bir delildir bu. İkra' bismi rabbikellezi halak. İlk inen ayet. Rahman olan ayet Allah'ın ismini oku demiyor. Rahim olan Allah'ın ismini oku demiyor. Güç ve kuvvet sahibi olan Allah'ın ismini oku demiyor. İkra' bismi rabbikellezi halak. Oku, yaratan Rabbinin adıyla oku. Allah subhanehu ve teala kendi uluhiyetini yaratmayla ispat etmiştir. Kur'an-ı Kerim'de onlarca ayette el لَهُ الْخَلْقُ وَالْاَمْرِ Emr uluhiyettir. Halk rububiyettir. Allah emir sahibi oluşunu halk yani rububiyetle ispat etmiştir. İşte burada da aynı şekilde yaratma delilini Zekeri Aleyhisselam'ın karşısına geçiyor. Yani Zekeri Aleyhisselam soruyor Ya Rabbi bunu nasıl yapacaksın? Allah subhanehu teala cevap veriyor. Bundan daha önce daha zorunu yapmadım mı ben? Daha büyüğünü yapmadım O zaman bunda şaşılacak bir Hiçbir şey yoktur. Ve buخلق tuke min qablu, olem sen hiçbir şey değilken Rabbim seni yarattı. Dedi ki, "Bana O halde, yani İbrahim Aleyhisselam diyor ya, Rabbim ölüleri nasıl dilediysin? Diyor ki, buna inanmıyor musun? Diyor ki, inanıyorum ama kalbim mutmain olsun. O halde, diyor Allah سبحانه و şöyle şöyle şöyle yapıyor işte Zekeriya aleyhisselam da aynı şekilde ilmel yakinden aynel yakin. İlmel yakin nedir? Kulağın duyduğu, aynel yakin gözün gördü. Dışarıda üç tane adam var sen söyledin. Bu ilme yakindir, bilgidir. Ama üç adamı gözünle gördüğün zaman artık kesinleşmiştir. Zekeriya aleyhisselam ilme yakinden aynel yakine geçmek istedi. Allah da onun çağrısına cevap verdiği, senin ayetin, senin alametin yani benim bu söylediğimin doğruluğunu biliyorsun ama kalbin mutmain olsun mu istiyorsun? İşte bunun ayeti senin üç gün boyunca konuşamamandır. İnsanlar sizden kalplerin mutmain olması için bir şey istedikleri zaman bana inanmıyor mu demeyin. Allah subhane ve teala böyle bir cevap vermedi o yerlerin ve göklerin sahibi olduğu halde. Allah subhane ve teala yerlerin göklerin sahibi yegane ilah olduğu halde Zekeriya aleyhisselam ya Rabbi bu bunun doğruluğunun delili nedir bana bir ayet getir dedi. Allah subhane ve teala da ona ne yaptı icabet etti. Kalp mutmainliği için bir şey istemekte caizdir. Onun isteğine cevap vermek de caizdir ve hatta onun isteğine cevap vermek evladır. Allah subhanahu ne yaptı? Paran var mı diyorsun? Var diyorsun. Göster diyorum. Göstereceksin. Kalbim mutmain olsun. Rahat olay. Sen bir yere gideceksin. O para sana yetişecek mi yetişmeyecek mi ben bilmiyorum ki. Ya da işte şu şöyle mehmet böyle göster. Bana inanmıyor musun? Zekeriya aleyhisselam Rabbine inanmıyor muydu? İnanıyordu. İnandığı halde Allah subhanehu ve teala'dan delil istedi. Allah da sonra ne yaptı? Delilini sundu. Kale Rabbici Ali'yeh. Kale ayetuke ellâ tukellimennâse thelâthel yâlin seviyyâh. Yine bir dipnot düşelim buraya. Ben tevhid akidesine özelde umumiyetle İslam'a düşman olan, Allah'a düşman olan veya İslam'ın bir kısmını kabul eden bir kısmını kabul etmeyen veya Hristiyan, Yahudilere hiç karşılaşmadım da yani hiç tartışmadım da Hristiyanlarla tartıştım. Putperest sofilerle tartıştım. Mürcilere çok tartıştım. Bunların içerisinde beyin fonksiyonları olarak en az düşünen ilimden hiç zerre nasip almayan ve niyetleri olabildiğince iğreç en büyük tayfa eslerdir. Allah tanımayan, kitap tanımayanlar. Onlara da tartıştım ben. Ateistler Allah'a inkar edilir edebilir. Niye inkar edilir? Ne edemiyoruz. Yani bir adam şöyle yani 21. yüzyılın teknolojisinde bu şartlarda Allah'a inkar etmek çok zordur ama bunu başarıyorsa başarılı bir adamdır. Yani yapmıştır. Tamam mı? Yani şu an her şey ama her şey Allah'ın varlığını özellikle biraz önce söylediğim gibi yaratma delili Allah'ın varlığına, güç ve kuvvetine her şey işaret ederken bir adam hayır Allah yoktur demeyi becerebiliyorsa böyle bir seviyeye sahipse tebrik etmek gerekir. Sen bayağı ilerlemişsin yani. Bu seviyeye nasıl indin? Burası ayrı. Yapabilirler bunu. Bunların yaptığı ikinci bir husus Kur'an bir sürü yanlış var derler. Tamam bunu da diye, diyebilir mi? Diyebilir. Bunu diyebilmen için öncelikle bu metnin orijinalini alacaksın buradan eleştireceksin. Daha önce bir kıssamı anlatmıştım değil mi? Bir kıssayı anlatmıştım. Adam Kur'an'da bir sürü çelişki var demişti bana. Ben de nereden Hani Maşallah dedim ya. Sen Arapça öğrenmişsin. Arapça dilini öğrenmek değil. Arap dili ve edebiyatını 14 asır öncenin kültürünü öğrenmişsin. Ve Kur'an'ı eleştiriyorsun maşallah sana. Adam dedi ben Arapça bilmiyorum. Ya Arapça bilmiyorsanız ama nasıl eleştiriyorsun? Yani bir metni orijinal olmayan bir dilinden eleştirmek olur mu? Şimdi nereye getireceğiz? Merem, Alimran suresini açıyoruz. Alimran suresinde ayet şu an o kısmı aklıma gelmedi. "Qala ayetuk illatukill man nase thlasa thlasete Orada gün geçiyor. Burada gece geçiyor. Bak kuralda yanlış var diyor orada gün geçiyor eyyem gün burada gece geçiyor senin ayetleri okuyayım Meryem suresinde senin alametin senin istediğin alamet 3 gün boyunca 3 gece boyunca insanlarla konuşamamandır Meryem Alimran suresinde 3 gün içinde ben bunu okuduğum zaman ben tabi Arapça yani Arapçayı ne kadar iyi bilirsen bil. Gramere iyi hakim olman lazım. Kelimenin hangi manada kullanıldığını çok iyi bilmen lazım. Ben bu şüpheyi yani ateistlerin ortaya attığı bu sözü duyunca tefsirlere bakıyorum. Hiç kimse değinmemiş. Hiç umursamamışlar. Zaten ulemanın umursamaması burada herhangi bir problem olmadığını çok net görüyor. umursamamış. Bugün sabah bakarken birçok yani dil açısından bakarken diyor ki ikisi aynı manadadır diyor. Yani gece dediği zaman şu anlaşılır. Gece ile gündüz beraber. Sadece eyyam dese gündüz olabilir de gece olmayabilir. İkisi beraber gece gündüz yani gündüz de konuşamadı gece de konuşamadı. Bu ikisi aynı manadadır diyor. Bu, bu kadar basit yani Kur'an'da çelişki bulacaksan şöyle adam gibi bir şeyler bul. Tamam mı? Yani bu işin ilmini öğren. Ben sana böyle cevap verdiğim zaman sende hayır. Leyl kelimesi ile yevm kelimesi farklı farklı manadadır. Yevm tam olarak şunu ispat eder, leyl bunu ispat eder diye karşıma geç konuş. Ama sen orada geçen kelimenin orijinal ifadesini bile bilmezsin. Almışsın diyanetin mealini. Birinde gece geçiyor, birinde gündüz çelişki var. Orada gündüz dedi, burada gece dedi. Tamam. Sonra gerçekten gramer sözlüklere baktım, şiirlere baktım. Adam aynen böyle diyor. Mesela biz dediğimiz bugün evden hiç çıkmadım dediğiniz zaman sabahtan akşama kadar da kastetmiş olabiliriz. 24 saati de kastetmiş olabiliriz. Ama bugün gece dahi evden çıkmadım gün boyunca yani bugün gün boyunca filan dediğimiz zaman böyle bir manasıdır. Gramer kitaplarına şiirlere baktım adamların dediği doğru ki doğrudur zaten onlar atacak değil ya. Ee, Le'el kelimesiyle ile kelimesi burada birbirini kapsayan, umum husus ilişkisi olan ve hatta birbirine aynı manaya gelebilecek kelimelerdir. Ben buradan yani beni dinlemezler ama mesela böyle şeyler de biliyorum yani. Mesela böyle çok zeki eleştirmenler de biliyorum. Burada vermeyin. Yani madem bu işi yapacaksanız yani bir şey eleştireceksen o işi bileceksin. Ne yapacaksın? Eleştireceksin. O işi bilip eleştireceksin. Evet. قَالَ رَبِّ جَعَلْ لِي آيَهِ قَالَ آيَتُكَ اَلَّا تُكَلِّمَنَّاسَ ثَلَاثَ لَيَالٍ سَوِيَّا Üç gün, üç gece hiç konuşamayacaksın. Sadece Allah'ı zikredebilecek. Zekeriya Aleyhisselam alamet olarak Allah dedi ki sen benden bir alamet mi istedin? Senin konuş konuşabildiğin halde konuşma yetini kaldırıyor. Sadece beni zikrederken konuşabileceksin. Onun harinde Zekeriya aleyhisselam hiçbir şekilde kavmine ne yapamıyor, konuşamıyor. Fakara caala kavminin karşısına geçti onlara işaretle ne yaptı? İlla ramza diğer ayetlerde işaretlerle geçiyor. Onlara işaretlerle anlattı. Ensebbihu bukratan ve ashiyaa sabah akşam Rabbinizi ne yapın? Tesbih edin diye onlara işaret etti diyor Allah Subhanahu ve Teala arkadaşlar. Kendisi de bunu yapıyor çünkü nimetin sonucunda ne yapmak gerekir? Allah'a yönelmek gerekir. Yahya Aleyhisselam'ın doğacağının müjdesi, Yahya Aleyhisselam'ın doğumunun müjdesi hem Zekeriya Aleyhisselam için büyük bir rahmettir hem de onun kavmi için büyük bir rahmettir. Çünkü Zekeriya Aleyhisselam ne istedi? Yahya Aleyhisselam istedi. Niçin istedi? kendi yerine dinini koruması için dini vecibeleri yapılması gereken, o sülalenin yapması gereken dini vecibeleri yapsın, kavmine arındırsın, kavmine davette bulunsun diye Zekeriya aleyhisselam Rabbinden bunu istedi. Allah ona ne yaptı? Bunu verdi. Bu hem Zekeriya aleyhisselam için büyük bir nimettir hem de, hâlime için büyük bir nimettir. O halde nimetin karşısında ya yapılması gereken nedir? Nimetin karşısında Allah'a hemen yönelmek gerekir. Allahu Teala fe in le Arkadaşlar bu doğru orantılıdır. Allahu Teala size nimet verdiği zaman siz şükürle Allah'a yönelirseniz ve azidennekum Allah da bunu artıracaktır. Allah artırınca siz şükürle tekrar Allah'a yöneleceksiniz. Allah tekrar artıracaktır. Malının artmasını isteyen hayırlı bir şekilde Allah'a dua etsin. Allah artırdıkça Allah'a ibadet etsin. Allah onu artıracaktır. <gülüyor> <gülüyor> Tehkit sigasıyla geliyor. Kesinlikle ama kesinlikle biz bunu artıracağız. Üzerinize bir nimet geldiği zaman hastasınız hastalıktan kurtuldunuz. Borcunuz var, borçtan kurtuldunuz. Bir derdiniz var, derdten kurtuldunuz. Hemen yapmanız gereken Allah'a gece gündüz ibadet edin diyor. Ensebbi sebbihu bukrata ve Daha önce de söylemiştim ben size. Sonlara geldik inşallah. Burada keseceğim. Önümüzdeki hafta Yahya aleyhisselam'la devam edeceğiz. Kur'an-ı Kerim'de geçen, özellikle Mekki sorularda geçen zikret, Rabbini zikret Rabbini tesbih et, Rabbine secde et ifadelerinin tamamı Rabbin için namaz kıl demektir. Rabbin için ezan mı okunuyor? Namaz kıl demektir. Evet. Allah subhanehu ve teala bize hakka hak olarak göstersin. O hakka ittiba etmekle bizi rızklandırsın. Allah subhanehu ve teala batılı bize batıl olarak göstersin. O batıldan uzaklaşmakla bizi rızıklandırsın ee, güzel bir ders işledik ben çok faydalanıyorum sizlerin de çok faydalanacağınıza inanıyorum çok ilmi detaylara girmiyorum işaretle anlaşmanın hükmüne girmedim rumuzla işaretle kadını boşamanın hükmüne filan hiç ne yapmadım girmedim ilmi noktalara girmiyorum sadece müslümanlara vermesi, verilmesi gereken mesajı en güzel haliyle vermeye çalışıyorum Allah subhane ve teala bizleri ayetleriyle en doğru ilesin. Ve Velhamdülillah Rabbil alemin.